Nestağfirullah, nestaizubillah, Bismillah, ve velhamdülillah, ve selamu ala rasulillah. Esselamu aleyküm saygıdeğer dinleyicilerim. Allahu Teala hazretlerine hamdü senalar olsun ki onun yücelttiğini kimse aşağı indiremez. Ona hamdü senalar olsun ki onun ileri aldığını kimse geri bırakamaz.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 Adağını yerine getirebilmek için bir çözüm arayan Abdülmuttalip, kendisine yapılan bir tavsiye doğrultusunda, Hicaz bölgesinin meşhur kâhini Arrafe'ye danışmak üzere Medine'ye, kadının Hayber'de olduğu bilgisi üzerine de buraya gitmişti. Kâhin kadın, Abdülmuttalip'e örfe göre bir insan diyeti olan on deve ile Abdullah arasında kura çekmesini ve kura develere çıkınca o kadar deveyi kurban etmesini tavsiye etmişti. Mekke'ye dönen Abdulmuttalib Abdullah ile 10 deve arasında kura çekmiş fakat ilk kura Abdullah'a çıkmıştı. Sonraki kuralar da Allah Abdullah'a çıkınca Abdulmuttalib her defasında deve sayısını onar onar arttırarak kuraya devam etmiş.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 Peygamber aleyhisselamın dedesi Abdülmuttalib, Ebrehe'nin elçisiyle birlikte onunla görüşmeye gitti. Ebrehe, boylu, poslu ve heybetli bir görünümü olan Abdülmuttalib'i karşısında görünce ayağa kalkarak onu selamladı ve yanına buyur ederek birlikte oturdular. Ebrehe ile Abdülmuttalib arasında şu konuşma geçmişti.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 en çok kalabalığın toplandığı nokta olmuştu. Ardından mehciide harama gitmişti Abdurmutalip ve kabe kapısının halkasına yapışarak şöyle dua etmişti: Allahım, her kul kendi evini tehlikelere karşı korur. Sen de kabe ve hareminde güvenliği tehlikeye düşmüş olan bizleri Ebreheye ve askerlerine karşı koru.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 annesinin mezarını ziyaret etmişti. Kabri elleriyle düzeltirken kabri e elleriyle düzeltirken bu sırada annesinin şefkat ve merhametini hatırlayarak gözyaşı dökmüştü. Onun bu tutumundan etkilenen sahabeler de gözyaşlarına tutamayıp onunla birlikte ağlamışlardı.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 İsa Aleyhisselam'ın ben benden önce gelen Tevrat'ı tasdikleyici, benden sonra gelecek Bardis Muhu Ahmet Ahmet isimli bir peygamberi müjdelemek için geldim dediği ifade ediliyor. Ali İmran ve Bakara suresinde yarifuna eb ebnâ'hum Kendi çocuklarını tanıdıkları gibi peygamberi tanırlar onlar. Kendilerinden önceki gelen peygamberlerin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 Hicretin dördüncü yılında 625-626 gibi vefat ettiği tahmin ediliyor. Makberatül Baki yani Cennetül Baki, Bakül Garkat kabristanlığındadır kabrinin olduğu yer. Girer girmez hemen sol tarafta, halalarının kabrinin yan tarafında. Peygamber aleyhisselam, yengesinin iyiliklerini hiçbir zaman unutmayan Peygamber aleyhisselam,